Merhaba, güzel bir programa başlıyoruz. Seattle Şehir Meclisi çok fazla yiyecek israf eden işletmelerin ve kent sakinlerinin cezalandırılmasını kabul etti. Yeni kurallara göre çöp bidonları %10'dan fazla gıda atığı içeren haneler 1 dolar, işletme ve apartmanlara ise 50 dolar para cezası verilecek. Şehir şu anda atıklarının %56'sını geri dönüşme tabi tutuyor. 2015 yılına kadar da bu oranı %60'a çıkarmayı hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusundaki Washington eyaletinde bulunan Seattle kenti, sera gazı emisyonlarını azaltmak için doğal gübre yapmayı zorunlu hale getiren ikinci Amerika Birleşik Devletleri kenti. Bunu ilk kez yapan kent ise San Francisco, gıda atıkları doğal gübre üretiminde başlıca kaynaklardan biri. Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi tarafından hazırlanan bir rapora göre Amerika Birleşik Devletleri'nde gıdanın %40'ı kadarı israf ediliyor. Seattle'da yeni kurallar uyarınca 1 Ocak 2015'ten itibaren haneler bu konuda uyarılacak ve 1 Temmuz'dan itibaren de para cezası kesilecek. Yeni uygulamada çöp toplayıcıları çöp bidonlarında çok fazla yemek atığı gördükleri halde bunu bilgisayarlı sistemde not edecek ve ceza çöp sahibinin faturasına eklenecek. Seattle Times gazetesine göre apartman ve işletmelerde gıda atıklarını sınırlamak zorunda ama onlar para cezasından önce iki uyarı alacak. Yozgat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaettin Özdemir, su ürünleri avlanma vasıtalarının yasalara uygun kullanılıp kullanılmadığını sürekli kontrol ettiklerine, kurallara uymayan avcılar hakkında yasal işlem yaptıklarını söyledi. Yozgat'ta sulama amaçlı olarak kullanılan gölet ve barajlarda yaygın olarak balıkçılık faaliyetinin yapıldığına dikkat çeken Özdemir, balıkçılık faaliyetleri esnasında kullanılan bazı ağlar ve yöntemlerin balıkların su diplerindeki yuvalarına zarar verip üremelerini engellemesi nedeniyle yasak olduğunu hatırlattı. Özdemir şöyle konuştu. Genel olarak manyat olarak bilinen ve yasal olarak kullanılması yasak olan ağların kullanıldığını tespit edip bunlara el koyuyoruz. Ağ sahipleri hakkında da yasal işlem yapılmaktadır, dedi. Yozgat'taki iç sularda su ürünleri avcılığına yönelik denetimleri gerçekleştiren Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Seyfali ADP, Denetimler esnasında yaptığı açıklamada yasal olmayan yöntemlerle yine yasal boyutlara ulaşmamış su ürünlerinin avlanması iç sularımızdaki balık popülasyonunu azaltmaktadır. Bu da balıkçılarımızın bindikleri dalı kesiyor anlamına gelmektedir dedi. ADP balıkçıların yasal olmayan yöntemlerle su ürünleri avcılığı yapmamaları konusunda uyarıldığını söyledi. Yüksek oranda radyasyon ölçümlerinin yapıldığı Söke'nin Kisir Köyü'nde köy muhtarı ve eşi köydeki kanserden ölümlere dikkat çekmek için saçlarını kazıttı. Söke'ye bağlı Kisir Köyü'nde radyasyon kirliliğine dikkat çekmek için köy meydanında söyleyişler gerçekleştirdi. Söyleyişten önce köyün Osman Kuyusu Mahallesi civarında bulunan uranyum sondajlarına gidildi. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi eş genel sözcüsü Sevil Turan, Almanya nükleer karşıtı hekimler seksiyonu üyesi Doktor Alper Ökten ve Ege Çep yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ölçümlerde sondaj kuyularının olduğu bölgelerde yine güvenli doz olarak kabul edilen değerin çok çok üzerinde radyasyon ölçümü yapıldı. Buradaki ölçümlerin ardından meydanda toplanan köylülerle görüşüldü. Buradaki görüşmelerde önce köy muhtarı Bakisun'a köylerinde yıllardır çok yüksek oranda kanser oranlarının görüldüğünü, neredeyse kanser dışında bir ölüm sebebi olmadığını söyledi. Kanserli köylülerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için eşiyle birlikte saçlarını kazıtacaklarını söyledi. Muhtar saç ve bıyıklarını eşi de saçlarını kazıttı. TÜBİTAK yüksek verimli fotovoltaik hücrelerin geliştirilmesi başlıklı bir çağrı açıkladı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yerli fotovoltaik hücre üretilmesi için destek programı başlatmış oldu. TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada desteğin 1003 öncelikli alanlar ARGE projeleri destekleme programı kapsamındaki enerji verimliliği çağrı programı çerçevesinde sağlanacağını bildirdi. TÜBİTAK açıklamasında, N304 yüksek verimli fotovoltaik hücrelerin geliştirmesi başlıklı çağrı ile yüksek verimlilikte ve düşük fiyatlı fotovoltaik hücre ve modüllerin geliştirmesiyle Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünün yükseltilmesini hedeflemeye yönelik araştırma projelerinin destekleneceği bildirildi. TÜBİTAK çağrı kapsamında beklentileri karşılayan projelerden küçük ölçeklilere 500 bin, orta ölçeklilere 1 milyon, büyük ölçeklilere de 2,5 milyon liraya kadar destek olacak. Çağrı kapsamındaki desteklerden yararlanmak için proje başvuruları 19-26 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Ve gelelim son haberimize. Kent mahallesinde yani Yalova'da yerleşim yerine yakın faaliyetlerini sürdüren taş ocağı işletmesinin mevcut işletmeye ilave olarak 3 katı kadar daha genişletme isteminde bulunması, Yalova Valiliği'nin de bunun için çevresel etki değerlendirmesine gerek yoktur kararı vermesi mahalle sakinleri ve çevrecilerin tepkisine neden oldu. Yalova Tema Vakfı, Yalova Platformu, Samanlı Dağları Çevre ve Kültür Derneği üyeleriyle mahalle sakinleri muhtarlık önünde toplanarak genişletme çalışmalarına tepki gösterdi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.